Bugün sizde e, tohumlardan bahsedeceğiz ve e, tohumların öneminden ama e, yerli tohumların öneminden bahsedeceğiz. E, yaşamda her şey bir tohum. E, gıdamız da e, en başta tohumların sağlıklı olması, en başta tohumların sağlıklı olmasından geçiyor. E, sağlıklı beslenme de başlangıçta tohumların sağlıklı olmasına e, doğru orantılı olarak e, gerçekleşiyor. Ee, tohumlarla ilgili olarak Buğday Derneği e, çeşitli projeler yürütüyor. Tohum takas ağı projesi de bunlardan bir tanesi. Bu hafta sonu Şişli Ekolojik Pazar'da bir e, etkinlik düzenlenecek. E, uzun zamandır Buğday Derneği'nin sürdürdüğü tohum takas ağı projesinde ve ee, çiftçilerin e, yer yetiştirdiği, çoğalttığı tohumlar takası açılacak. 14 çeşit tohum takası açılacak. Bu konuyla ilgili olarak Buğday Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Güneşin Aydemir telefon hattımızda. Merhaba Güneşin. Merhaba. Ee, kaz Dağları'ndan bize sesleniyorsun herhalde değil mi? Evet Kaz Dağları'ndan. <gülüyor> Evet, e, tohum takas ağı projesine gelmeden önce ben yerli tohumların önemini sana sormak istiyorum. Yerli tohumlar neden önemli? E, yerli tohumlar e, aslında e, iki sebepten dolayı çok önemli. Bir tanesi e, çok uzun e, bir süredir, e, belki işte binlerce, on binlerce yıldır aslında insanla etkileşerek e, günümüze kadar ulaşmış tohumlar bunlar. Ee, kendi kendilerini çoğaltma yetenekleri de sınırlanmamış ee, ve bu sayede çevre koşullarına maksimum uyum sağlamış e, tohumlar, çeşitlenmiş tohumlar ee, ve belli bir e, geleneksel kültürle üretilen tohumlar. Dolayısıyla bir bilgi bankası gibi düşünebiliriz. İçer, i̇çerdiği bir e, genetik çeşitlilik var. E, sadece tohumun kendisi değil aynı zamanda onun ekme bilgisi de. E, aynı şekilde bu tohumla birlikte e, devam ediyor. O nedenle bir kültürel çeşitlilik aynı zamanda. Bu açıdan çok önemli yerel tohumlar. Hı hı. E, küçük, bir ikinci e, önemi de e, küçük üreticilerin, e, küçük ölçekli üretim yapan e, ve büyük oranda doğa dostu üretim yapan e, çiftçilerin e, bağımsız kalabilmeleri için ee, döngülerinde tohum çok önemli bir yer e, tutuyor. Hı hı. Ee, yani sadece tohumun yapısına bakarak aslında e, çiftçi ne kadar e, bağımsız ve özgür onu anlayabiliyoruz. Eğer evet. her sene yeniden gidip tohum alması gerekiyorsa e, o zaman paraya ihtiyacı var. E, ve bu e, aslında e, etkiliyor e, sürdürülebilirliği. Çok çok e, ...negatif olarak etkiliyor. O nedenle tohumun kendini çoğaltabilen tohumlar olması... ...küçük üretici için çok hayati, çok sürdürülebilirlik için çok hayati. Bunun yanı sıra gıda güvenliği açısından çok önemli bu tohumlar. Çünkü yerel tohumlar biraz önce de söylediğim gibi... ...sürdürülebilir, kendi kendini çoğaltma yeteneğine sahip. Bununla ne demek istiyorum... Ee, örneğin standart e, tohum ya da e, hibrit tohum dediğimiz hı hı. zaman aslında evrimleşme süreci bir noktada durmuş e, belli bir e, kararlılığa ulaşmış ve e, kendini e, çevre şartlarına çok uydur, uyduramayan bu uydurma yeteneğini çevre şartlarına uyum yeteneğini kaybetmiş. E, ve bir iki e, ekimden sonra da e, verimli olarak çoğalma yeteneğini yitiren tohumlar e, bunlar ve şu Hı -hı. anda maalesef tarım sistemimizin bütününe baktığımızda daha çok bu tohumlar e, hakim yani hibit tohumlar ya da ticari standart tohumlar dediğimiz tohumlar hakim Hı -hı. E, yerel yerli tohumlarla üretim çok çok sınırlı. Yani Şu yerli tohumlar giderek tehlikeye giriyor. Oraya gelmeden önce ben bir şey daha sormak istiyorum. Bazı araştırmalar var. Gıdaların besleyici değerlerinin bundan 30-40 yıl öncesine göre ciddi oranda düştüğüne ilişkin. Tabii bunda gıdada kullanılan, gıda yetiştirirken kullanılan kimyasallar çok büyük etken oluyor ama tohumların da e, hibritleşmesi de besin değerinin düşmesine neden oluyor olabilir mi acaba? Tabii zaten bu da e, biraz önce de söyledik. O döngü hı hı. tohumla başlıyor. Kesinlikle e, çok haklısın. E, bu tohumlar e, eğer e, kendilerini çoğaltma yeteneği e, doğal olarak devam ediyorsa tohumların zaten kendini çeşitlendiriyor da demektir. E, ve e, bu da şunu getiriyor. Ekildiği ortamın, e, ortama maksimum uyum sağlayan ve bu. O ortamın da işte besin maddelerini e, maksimum e, işte o tohumun meyvesine aktaran e, mekanizmalar e, devam ediyor demektir. Yani aslında şöyle bir domateste yapmışlar öyle bir çalışma senin söylediğine hı hı. benzer bir çalışma. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde Florida'da e, çok yoğun bir domates üretimi var. Ve domates biliyorsun işte Amerika kıtasının bir e, evet. şeyi bitkisi hatta çölde. Ee, yani susuz ortamda e, Yabani olarak e, Yetişiyor domates doğal olarak ha, Başta öyleymiş sonra, yani En başta öyleymiş yani <gülüyor> hala daha O yabani domates var aslında Yani susuz olarak yetişebilen e, Çölde yetişebilen Hı -hı. Yabani bir bitkiyken Domatesi alıyoruz biz Ve işte şeklini büyütüyoruz e, Büyütüyoruz Şeklini değiştiriyoruz vesaire Hı -hı. vesaire ve Suyla aşırı suyla yetişen bir domates haline getiriyoruz. Tohumunu standart tohum, hibrit tohum haline getiriyoruz. Hı hı. Ve yoğun bir, yoğun kimyasallı bir üretime tabi tutuyoruz. Sonunda bu iki domates çeşidini, tabii kıyaslamak aslında elma ile armut kıyaslamak gibi bir şey oluyor ama işte bilim adamları onu evet. şey yapmışlar, almışlar o en e, atasını almışlar domatesin hı hı. ve şimdi üretilen domatesi almışlar. İkisi arasında çok ciddi bir besleyicilik farkı olduğunu görmüşler. E, yani öyle ki hani yeni domates diyelim e, şeye o yeni domatesten kilolarca yeseniz alamayacağınız bir besin maddesini hı hı. o eski domatesin çok az bir tanesinden e, alıyormuşuz. Evet. Ee, gibi bir sonuç çıkmış. Evet aslında bütün bu anlattıkların neden yerli tohumun tehlikeye girdiği konusuna birazcık e, açıklık getiriyor ama e, biraz daha açarsak yerli tohum e, mesela işte buğday yerli buğdayın e, 1900... E, 60'lı yıllardan önce %100 Türkiye'de yerli buğday yetiştirilirken artık %5'e kadar inmiş durumda. Belki daha da az bilmiyoruz tabii. Çok net istatistikler olmadığı için bu konuda. Yerli bu, e, tohum bu kadar önemliyken neden yerli tohumlar değil de hibrit tohumlara tercih ediliyor? Ve biz yerli tohumları koruma konusunda e, neler yapabiliriz? Buğday Derneği neler yapıyor? <Gülüyor> yani tabii şöyle aslında normal bir kere burada bir tüketici bilinci dediğimiz bir şey var. Yani tüketici işte belli standartta domatesi almak istiyor. O standartta domatesi de standart bir tohum sunabiliyor tüketiciye. Böyle bir şey var. İkincisi tedarik zincirlerine dayanıklılık, raf ömründeki dayanıklılık e, bu ürünler yani şu anki tarım sistemimiz, gıda sistemimiz bizim e, çok uzun mesafeli yerde bu gıdaların seyahat etmesini gerektiriyor. Hı hı. Yani bir yerde ürettiğimiz bir ürünü biz e, bir yerde işlemeye gönderiyoruz. Kilometrelerce uzakta bir yere gönderiyoruz. Sonra o işlen, işlenen yerden kilometrelerce uzakta bir dağıtım ağına e, noduna yolluyoruz. Sonra o dağıtım nodundan dağıtılıyor. Kilometrelerce uzakta başka başka yerlere. Hı hı. Dolayısıyla yani bu e, aslında çok topraktan ve yerellikten kopuk bir e, sistem devam ediyor. Bu sisteme dayanan dayanıklı e, tohumlar gerekiyor tabii ki. Yani çok kabaca anlatmam ama evet, evet. böyle bir e, şeyimiz var. Böyle bir e, sebebimiz var. Dolayısıyla tohumlar standartize edilmesi gerekiyor. Ee, işte piyasa değeri dedik Hı -hı. tüketicinin e, seçimi Hı -hı. dedik bu, Hı -hı. Ilk bu yüzden yerli tohumlar yüzden tehlikeye giriyor bir de şöyle bir Hı -hı. şey var aslında bu yani hibrit standart tohum bir paket yani bütün e, sorunları çözülmüş e, tırnak içerisinde işte ona gelen e, zararlının da ilacı var e, o e, bitkinin yetişmesi için gereken toprağın nesi eksikse onunla ilgili bir e, takviye e, besin maddesi de var. Yani e, görece e, yerli çeşitlerin e, pazar sorunu e, varken bu çeşitlerin pazar sorunu yok hı hı. E, gibi görünüyor. Ee, ve çiftçi çiftçiye hani çözümler sunuluyor. Bak bu tohumu ekersen bu da ilacı, bu da gübresi şeklinde. Evet. Yani ee, sistem o, o yerli sistem tohumları dışarı evet, evet, dışarı çıkartıyor. İstersen Buğday Derneği'nin bu konuda neler yaptığını, yani yerli tohumların çoğaltılması ve devamlılığı için neler yaptığını bir müzik arası verelim ondan sonra konuşmaya devam edelim. Tabii. Eee, Benen Sebastian'dan Heaven and in the Afternoon adlı parça dinleyeceğiz. my feelings now I whisper to the In the Afternoon adlı parçayı dinledik. Buğday Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Güneşin Aydemir ile Yerli tohumlar ve yerli tohumların devamlılığı, sürdürülebilirliği, gelecek kuşaklara aktarılması konusunda konuşmaya devam ediyoruz. E, güneş'in yerli tohumların öneminden bahsettik. E, bir şekilde yerli tohumların giderek yok olduğundan e, bahsettik. Peki, Buğday Derneği olarak e, tohum takas e, kampanyasını yürütüyoruz e, 2011 yılından bu yana. Tohum konusunda neler yaptık? E, bundan sonra Buğday Derneği tohum takas ağında... Neler yapmayı planlıyor? Bunlardan bahsedebilir misin? ve aslında tohum buğdayın ilk e, kurulduğu günlerden bu yana taşıdığı bir konu, sorumluluğunu taşıdığı ve önem bir konu. E, çok çok eski zamanlarda dergi döneminde de e, işte bu da organik bu sertifikalı buğday şey dom domates tohumları dağıtmıştı <gülüyor> dergi. E, ve biz aslında 2006 yılından bu yana Türkiye'de bir tohum takas ağının, tohum ağının daha doğrusu yerli tohumlara yönelik bir ağın kurulması için çalışmalar yapıyoruz. Ee, bu çalışmaların içerisinde bakanlıkla iletişimleri yürütüyoruz. Bu konuda uzman bilim insanlarıyla ile ilişkileri yürütüyoruz. Bu konuda çalışma yapan STK'larla, e, sivil toplum örgütleriyle e, bir bilgi ağı e, hı hı. projesi yürüttük. En son da 2011'den itibaren e, adım adım oluşumuyla birlikte Yaşasın Tohumlar adı altında bir tohum kampanyası ve e, tohum takas ağını Kurmak üzere çalışmaları yürüttük. Hala yürütüyoruz. Bizim bu tohum takas ağında öncelikle biliyorsun tatuta ağımız ve hı hı. pazar yeri, ekolojik pazar yerindeki çünkü üreticilerimizle yürüttüğümüz bir takas ağı bu. Öncelikle bizim temasta bulunduğumuz üreticilerin tamamen gönüllü olarak katıldıkları. Gönüllü olarak kendi çiftliklerinde, üretim alanlarında bir ya da birkaç yerli çeşidi himayelerine aldıklarını ifade etmeleriyle başlıyor takas hı hı. macerası. Hemen hemen bu takas çiftliklerin her birinde bir ya da iki ya da daha fazla tohum himaye altına alınmış vaziyette. Ee, ve e, bu çiftlikler diyorlar ki biz bu tohumları yetiştirmeye, çoğaltmaya ve takas da paylaşmaya, takas etmeye e, gönüllüyüz, niyetliyiz. E, ve böyle e, işte bu sene e, önümüzdeki sene üçüncü senesi olacak. E, Hı -hı. Yaklaşık üç e, üretim sezonudur. E, bu tohumların çoğaltılmasıyla ilgili e, bir e, A e, projesi yürütüyoruz. Bu A projesinin bir kısmı üretim. Bir kısmı eğitim. Yani bu üretimin nasıl yapılmasıyla ilgili teknik eğitimler düzenliyoruz. bunu Çiftçi eğitimleri bahsedeyim. değil mi bunlar? Çiftçi, hı hı. Çiftçilere, üreticilere yönelik hı hı. yaptığımız eğitimler bunlar. Çünkü tohum üretimi normal bir bitki üretiminden farklı. Hı. Çok daha başka ihtimam, özen gösterilmesi gerektiriyor. O bitkilere, tohum alacağımız bitkilere özel bir takım nasıl söyleyeyim muameleler hı hı. yapmamız gerekiyor. İşte tarlanın belli bir yerinde şey yapıyoruz onu nasıl seçiyoruz nasıl alıyoruz nasıl ayrı saklıyoruz. bir ihtisas gibi yani ayrı tam. bir ihtisas yani hı hı. tohum ayrı bir ihtisas dolayısıyla o çiftçilere yani bu himaye altına alan çiftçilere biz bu eğitimleri planlıyoruz bu eğitimleri veriyoruz eğitim dedik üretim dedik bir üçüncüsü de işte burada üretilen tohumların öncelikle üretime geç geçmesi hı hı. yani e, çiftliklerde üretim üretilmesi artı e, paylaş, paylaşılması takas edilmesi e, hı hı. ile ilgili e, yürüttüğümüz bir proje tabi bu yerli tohumlar ve yerli tohumlardan yapılan yerel mutfak e, kültürümüz çok çok önemli evet. yerli çeşitlerin önemini de e, Özellikle tüketicilere, e, kullanıcılara e, bu tohumları doğrudan üreten, üretmeyen Hı -hı. ama kullanan e, insanlara da anlatabilmeyi e, hedefleyen bir ağ e, programı bu. Evet. Peki e, bu o, ağda e, şu anda kaç çiftçi e, bir şekilde bu ağ dahil oldu? Bir de e, bir takım tohum takas şenlikleri düzenleniyor. E, bu tohum takas şenliklerinde yapılan takastan farkı ne? Bu takas ağının da yapılan takasın. Hı. E, şimdi e, çiftlik sayısını net olarak e, söyleyemeyeceğim ama hı hı. yani şöyle söyleyeyim. Hani bütün ağ e, belki hani 30-40'ın üzerinde e, nokta e, şu anda bağlı. Hı hı. Fakat burada tohum üreten e, çiftlik sayısı ta, tabii ki daha az. Çünkü bu tohum üretme işi dediğim gibi bu eğitimi almaya da bağlı. Bu Yaklaşık 10 e, civarı çiftlik var hı hı. E, şu an tohum üreten. Bunların sayısı yavaş yavaş artacak zaten proje kapsamında. Bunun altyapısı da kuruluyor. E, dijital olarak da altyapısı kuruluyor. Bir veri tabanında e, tutuluyor bütün bu kayıtlar. E, burada yaptığımız takasın, takas şenliklerinden farkı ne? Takas şenlikleri... E, tabii takas şenlikleri de çok önemli. Evet, Çünkü, farkındalık yaratmak için. E, farkındalık Hı -hı. yaratması ve tohum konusunda dikkat çekmek konusunda çok büyük bir e, katkıda bulundu takas şenlikleri. E, takas şenliklerinde tohumun nereden geldiğini e, biliyoruz ama ne tür şartlarda e, yetiştirildiğini, ekilen işte, e, toprağa ya da nasıl bir e, tohum alma işleminden geçerek geldiğini bilmiyoruz. Hı hı. Bizim takas ağımızda bunu biliyoruz. İkincisi tohumlar bir yerden bir yere giderken yani takas edilirken çeşitli hastalıkları taşıma riskine de sahip. Kaldı ki bir bölgede hastalık mesela var olan bir hastalık o bölgede ortaya çıkmayabilir. Ama aynı tohumu biz alıp bir yere götürdüğümüzde, ülkemizin başka bir yerine götürdüğümüzde oraya hastalık taşıyabiliriz. Ee, orada hastalık ortaya çıkabilir ee, Böyle riskler var Bu riskleri engellemek için e, Tohum takasımızdaki tohumlar e, Bizim yani Takasa giren tohumlar e, test ediliyor Belli testlerden geçiyor Viral ve bakteriyel e, Testleri yapılıyor ve has, Herhangi bir hastalık taşımayan e, Tohumlar bu takas Giriyorlar hı hı. E, Ve bir de tabi e, Yani üçüncü farkı da e, Bütün bu takas işleminin ee, aslında hani e, alt altında e, sistematik bir e, yapının bulunması hı hı. E, diyebiliriz. Peki ee, bir de e, normalde çiftçi olmayan ama bu yerli tohumlardan bahçesinde, balkonunda ya da işte neyse kendine ait küçük alanda bir toprak parçasında e, bu yerli tohumlardan e, e, bir şekilde hobi bahçeleri yapmak isteyen insanlar var. Ee, evet. oldukça da fazla. Giderek de sayısı artıyor. Ee, ve yerli tohumu ulaşmaya çalışıyorlar. Onlar için de bildiğim kadarıyla bir çalışma var. Hatta bu hafta %100 ekolojik pazarda Şişli'de e, takası açılacak tohumlarda bir şekilde o insanlara da ulaşmak için. E, bu konuda e, nasıl bir Hı -hı. imkan sağlıyor tohum takası? Şöyle, şimdi tohum takasında tohum tabii çok bereketli bir şey. Hı -hı. E, aslında yani hani yani e, e, Tarlanın bir köşesinde tohum üretiliyor ama e, yani bir domatesten e, nasıl söyleyeyim hani binlerce tohum çıkıyor aslında. E, ve e, her biri bir domates e, bitkisi oluyor ve binlerce yani onlarca yüzlerce bit domates veriyor. Çok çok bereketli bir e, malzeme. E, dolayısıyla tohum takılsığında zaten bu e, üretim gerçekleştiğinde bir bolluk bereket oluştu. Nitekim hmm. öyle oldu. Pek çok tohumumuz oldu. Çiftçilerimizin bağışladığı, tohum takasına verdiği, takas hmm. için verdiği tohumlar oldu. Bu tohumları biz takas edilmek üzere paketledik. Hmm. Ve bunları işte bu cumartesi yapılacak etkinlikle takasa açacağız. Ama bu yıl boyu çeşitli etkinliklerle devam edecek bir şey sadece cumartesi günüyle de sınırlı değil. Hı hı. Evet güneşim çok teşekkürler ağzına sağlık. Rica ee, ederim. <gülüyor> Kaz dağlarına çok sevgiler buradan. Tamam söylüyorum. Ee, çok teşekkürler tekrar. Görüşmek evet. Ederim görüşmek üzere. Evet tohumların öneminden yerli tohumların öneminden söz ettik. Beslenme gıda bağımsızlığı ve gıda güvenliği konusunda çok çok önemi var yerli tohumların ve yerli tohumlarımızı giderek kaybediyoruz. Yok olmakta olan yerli tohumlarımızı da hem korumak kurtarmak hem de bunların yaygınlaşmasını sağlamak için yürütülüyor. Buğday Derneği'nin tohum takas kampanyası. Adım adım oluşumu da işte gerek Avrasya Maratonunda gerek Rantal Maratonu'nda bu tohumların çoğaltılması için kampanyaya destek veriyorlar çeşitli adım adım oluşumu destekçileri vasıtasıyla programımızı her zaman olduğu gibi kapatırken sizi yüzde yüz ekolojik pazarlara davet etmek istiyorum sağlıklı beslenmek için hem de doğa dostu üretim yapan çiftçiyi desteklemek artı olarak Doğa dostu üretim ve çevrenin, doğanın sağlıklı sürdürülebilirliği için bugün yani Cuma günleri Bakırköy'de, Cumartesi günleri Şişli ve Beylikdüzü'nde, Pazar günleri de Kartal'da kuruluyor %100 ekolojik pazarlar. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam.